mealen diyor ki Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu dedi ki doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan Resulullah ve vesselam bize şunu anlattı sizden her birinizin hilkati yani yaratılışı annesinin karnında 40 gün süre ile nutfe olarak bir araya getirilir sonra bunun kadar bir süre alaka olur sonra bunun kadar bir süre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 İsteseydi yarattığı kullarını derdi ki haydinsiz cennete, haydinsiz cehenneme yani cennet ehlini cennete, cehennem ehlini de cehenneme gönderebilirdi. Ey Allah Azza ve celle bunu yapsaydı inanın şu an şu dünya hayatında mahşer e, dünya hayatından sonra kıyamet kopsa ve mahşer günü insanlar yine Allah'ın huzurunda toplanacak şu anki realite gereği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 Ali setü vesselam'ın ifade ettiği gibi fevallahi lazi la ilaha illa gayruh. kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki buyuruyor Aişe setü vesselam inne ehadakum la ya'malu bi'amali ehli'l cenne hatta ma yakuna baynahu ve baynaha illa dira ey hatta öyle gidiyor sizden birisi diyor cennetliklere ait ameller işler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 Dolayısıyla bu sebeple selefimiz selefimiz der ki el imanu beyne'l havfe'r reca. İman korku ümit ve korku arasındadır. Bu ehli sünnetin akidesidir. Yani onlar cehenneme girmekten korkarlar ve cennete girmeye ümitlenirler. İbadet ederken bile ibadet ederken bile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 Ki bu ancak Vahim Nazil olduğu dönemde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Salihamin Hayattayken olan bilen bir şeyle mümkündür. Ey biz cenneti ümid ederiz. Ancak hiç birimiz akibetlerimizi bilmeyiz. Dolayısıyla kişinin kendi kendine ben cennetliyim demesi veya halkın dilinde çok yaygın olan benim kalbim temiz diip kendini temize çıkarması gerçekten ashabımızda görülen bir hal değildir.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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan ötürüdür ki sıkça, sıkça din üzere sebat için duaya teşvik ederdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde Allah'a kavuşuncaya kadar din üzere sebat vermesi için Yüce Rabbimize dua ederdi. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor... يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبُ فَبِّتْ قَلْبِ عَلَى د۪ينِكِ Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Benim kalbimi senin dost doğru, e senin dinin üzere sabit kıl. Ya da dualarında... ey Allahım فَبِّتْ اَقْدَامًا عَلَى صِرَاتَكَ الْمُسْتَق۪يمِ Ey Rabbimiz senin doğru yolun üzerinde ayaklarımızı sabit kıl. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadiste buyuruyor ki yarınımın ne, yarınımın ne olacağını ben bile bilmiyorum. Dolayısıyla işte bu sebeple bizim e, sürekli hassas olmamız Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın haber verdiği gibi inni estagfirullaha ve fi fiyewmin ekfara min sebe'ine marrah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 Ey bu konuda kitapta geçen şekliyle kitabın hükmünün öne geçmesi Allah'ın bilgisi, Allah'ın bilgisi de o kul, kulunun ne yapacağını bilmesidir. Allah teala son nefesimize kadar bizlere istikamet versin, bizleri dost doğru yol üzerinde sabit kılsın, kalplerimizi onun dini üzere sükun buldursun ve bizleri ancak müslümanlar olarak öldürsün ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina muhammedin ve ala ali Muhammed subhanaka allahumma bihamdik eshedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyke